İklim için. Paris çevresine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncel. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can <Sessizlik> Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Mercator girişiminin katkıları. Günaydın. 94.9 Açık Radyo. iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben de Can Tombil. Desteği için dinleyicimiz Emre Esen'e de teşekkür ederiz. Oldukça karmaşık dönemlerden geçiyoruz galiba. Özellikle bu hafta itibariyle haberlere baktığımız zaman. ...birçok çatışma ve kaos haliyle karşılaşabilmek mümkün... ...hem Türkiye'de hem de dünyada... ...ama bu haberler arasında gözden kaçan birçok konuda var... ...bunların en önemlisi belki de... ...iklim ve iklimle alakalı olan konular olarak da görülebilir... ...bugünkü konumuz da tam olarak bununla alakalı... ...biraz kömürden bahsedeceğiz bugün... Evet, iklim değişikliği üzerine çalışanların kabusu fosil yakıtlar... ...Guardian'da yayınlanan bir habere göre Dünya Bankası... Ee, en sonunda temiz enerjinin yoksulluğa e, çözüm olduğunu e, kömürün değil diye bir başlıkla e, yoksulluğa çözüm kömür değil temiz enerji başlıklı e, bir makale var. E, bu makalede e, ilginç örnekler var aslında. E, Bangladeş'den örnek verilmiş örneğin. E, özellikle yoksul kesimlerin ve elektrik enerjisine e, erişimi olmayan kesimlerde yapılan küçük boyutlu e, güneş enerjisi yatırımlarının e, hem insanlara e, daha ucuza bu elektrik enerjisini sağladığını, enerji sağladığını hem de aynı zamanda 70 bin e, iş kazandırdığı ile ilgili bir bilgi vermiş Dünya Bankası. Yine aynı şekilde e, Afrika'dan da örnekler vermiş. ...Afrika'da Afrika'da yatırımların katlanarak art çağıyla ilgili bir rapor var elimizde. Bunlar olumlu gelişmeler olarak nitelendirilebilir Çünkü hem Bangladeş'te yakın zamanda gelen haberlere baktığımız zaman... ...işsizlik ve ekonomiyle alakalı olarak gelen çöküşle alakalı... ...çöküşle bağdaşlaştırılan durumlar çok büyük bir problem teşkil ettiğinden bahsediliyor... Afrika'da da durum böyle hem e, bu kaynakların paylaşılamaması durumu hem de bu kaynakların paylaşılamaması sırasında çıkan çatışmaları zaten her gün haberlerde görebilmek mümkün. Evet e, bu ekstrem hava e, olaylarının direkt nedeni iklim değişikliği ve onun direkt nedeni e, fosil yakıt kullanımı e, Dünya Bankası da e, gelişmekte olan ülkelere ve aslında Türkiye'nin de çok kendi tuttuğu bir pozisyon bu biz gelişmekte olan ülkeyiz. Gelişmek için de ucuz enerjiye ve bu yüzden kömüre ihtiyacımız var. Ee, Dünya Bankası diyor ki hayır e, yoksulluğun iş yaratmanın çözümü e, kömür değil temiz enerjidir. Ki bu işte e, çevrecilerin e, usası çevrecilerin de e, ne kadar zamanda söylediği bir şey. Derken yine Guardian'da başka bir e, makale daha var. Bu makalede diyor ki G20 ülkeleri e, vatandaş başına e, bin dolar Ee, yaklaşık 3000 TL'den fazla e, fosil yakıt teşviği veriyor IMF'nin e, bir raporuna göre. E, bu çok önemli hem e, bu sene Türkiye'de G20'ye başkanlık edeceği için aslında Türkiye'nin ve Türkiye'nin kömür e, sübvansiyonlarının, kömür teşviklerinin artmasıdan dolayı önemli hem de G20 grubunun 2009'da aslında e, kömür, e, benzin ve gazdan çıkacağına dair bir sözü vardı buna rağmen verilen sübvansiyonlar teşvikler fosil yakıt teşvikleri devam ediyor evet yani bu açıklama IMF tarafından yapılan bu açıklama Amerikan Başkanı Barack Obama'nın yeni iklim politikasıyla alakalı olarak yaptığı konuşmanın hemen öncesinde gelmişti Amerika Birleşik Devletlerine baktığınız zaman da kişi başına düşen bu sübvansiyonlar fosil yakıtlara verilen fosil yakıtla uğraşan şirketlere verilen sübvansiyonların Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.180 dolara kadar çıktığından bahsediliyor. Sadece bir kişi için 2.180 dolarlık bir para fosil yakıt şirketlerine sübvansiyon olarak veriliyormuş ve diğer ülkelerde de bu rakamlar az ya da çok yine benzer bir durum teşkil ediyor. Evet Türkiye'ye baktığımız zaman da Türkiye'de bu seçim olmaması yani seçim oldu hükümet kurulamamasına rağmen birer birer işte maden yasaları yeni maden genelgeleri çıkıyor sanki hani hükümet bu aynen AKP hükümeti devam edecekmiş gibi bir planla bakanlıklar bir bir planlarını yayınlıyorlar ve bu planlar hatta genelde 2023'e kadar olan planlar oluyor ve Örneğin yine Guardian'da bir e, yazı vardı. Türkiye'deki kömür atayla ilgili Afşin Elbistan'ı e, ziyaret eden yazarın e, Türkiye'deki kömürle ilgili gözlemleri vardı. Demin'in karakterinin imzasıyla yayınlanan bir yazı bu. Ve Yeşil Gazete'de de Zeynep Pamuk çevirisiyle paylaşıldı. Evet e, Afşin Elbistan'da aslında e, ki kömür çok e, yani lignit. Ee, ve de çok çok kaliteli değil. Yani hatta kaliteli değil. Yani bazısı işte bu e, yani kömür değil taş bu denilen kahverengi renkte e, liyit. Çok eski bir e, termik santral ve bir de daha yenge bir termik santral var. Tekrar ya, yanlış hatırlamıyorsan. E, ve e, Afşin Elbistan yine burada yatırım planlanıyor. İşte e, termik santraller açılacak vesaire. E, genelde Türkiye'de ithal kömür üzerine. Çünkü Türkiye'deki lignit dünyadaki lignite göre de çok, yani lignit zaten kalitesiz bir kömür. Türkiye'deki çok daha kat ve kat daha kalitesiz bir kömür. Yine aynı şekilde Adana'da planlanan termik santraller var. Adana'da özellikle bu yumurtalık bölgesinde 12 tane termik santral planlanıyor ve bu planlanan termik santrallerin hepsi Hemen hepsi ithal kömür. Ee, orada muhtemelen limanla e, Güney Afrika ya da Rusya'dan e, Türkiye'nin en büyük kömür e, ihracatçıları getirecek. Ve oradan e, kömür taşıyarak bir şey yapacaklar. Termik Genel rakamda kuracaklar. 80 galiba. 80 e, termik santral planlanması planlanması gibi bir şey var ortada. Ve bunlardan 12 tanesi e, Adana yakınlarında yapılacak olan inşaatlarla başlayacakmış. Evet evet. Bugün Adana Çevre Platformu bu yine planlanan e, termik santrallerden bir tanesinin daha yapılmamasına rağmen kapasitesinin 800 megabattan 1600 megabatta çıkartmak için chat e, halk katılım toplantısı yapılacak. Bugün ona e, gidecekler ve protesto yapacaklar. Adana Çevre Platformu'ndan e, Yaşar Gökoğlu'na bağlanacağız. Yaşar Bey merhaba. Merhaba. Merhabalar. E, merhaba. E, nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ee, Ömer Madra bugün müşterek dostumuz Ömer Madra bugün aramızda yok ama size çok selamını söyledi. Onu ileteyim. Ee, de, de, de, siz de lütfen bil mukabele etkilerimizi iletin. <gülüyor> ee, Misafirimiz olmuşlardı kendileri. Bir toplantıda çok güzel e, bir toplantı yapmıştık. Toplantımıza katılmışlardı. E, o, o, İyi, siz de selamlarımızı iletirseniz sevinirim. Tabii ki. Ee, Yaşar Bey bugün e, bir chat e, halk katılım toplantısına gidiyorsunuz Adana Çevre Platformu olarak e, evet. yapılması planlanan bir termik santralin kapasitesini arttırmak için değil mi? Evet e, e, 2013 yılında e, bölge çevre planında e, İskenderun Körfezi'nin yumurtalık sahilli ki 20 km ortalama bir sahildir. Enerji üretim bölgesi ilan edilmiş. 2000'li yılların başında su gözü termik santrali yapılmıştı. 1210 megawatt gücünde. O çalışıyordu. Biz onun da çevre etki değerlendirme raporu halka açıklanma toplantısına katılıp itiraz etmiş. Hatta. E, i̇dare Mahkemesi'ne bakanlığın çedi kabul etmesine karşı yürütmeyi durdurma ve iptal istemli dava açmıştık. E, burada e, bilirkişi raporuna uyarak mahkeme reddedince e, onu e, işte yukarı mahkemelere kadar taşımış ama sonuçta kaybetmiştik. O su gözu çalışıyor ve e, işte oradaki bütün doğayı çevreyi. Kirletmeye devam ediyor. Bu enerji üretim bölgesi ilan edilmesinden sonra bütün firmalar üşüştüler oraya. O kadar tatlı kar olduğunu tahmin ediyoruz ki hiç işi gücü enerji üretmek olmayan tekstil firmaları bile Çek başvurusunda bulundular bakanlığa. Yani bunları öğrenmemiz de tamamen Çek yönetmeliğinin bir maddesine bağlı. 90'lı yıllarda Çevre Bakanlığı kurulduğunda muhtemelen Avrupa e, müktesebatına uyum sağlamak için e, bir çet yönetmeliği çıkarılmış ve Allah'tan ki oraya bir madde konulmuştu. Bu yatırımın e, çevreye e, etkileri, zararları filan e, işte halka e, anlatılır, halkın onayını da almaya çalışılır filan diye bir madde var da e, bunu... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü'nün sayfasından görebiliyoruz. Bizim oradan e, tespitlerimize göre, e, bunu şunun için söylüyorum eksik de olabilir. E, birkaç senelik e, geriye dönük e, araştırmalarımızın sonucunda 12 adet e, ithal kömüre dayalı e, kömür santrali kurulması için ÇED başvurusunda bulunan e, firmalar olduğunu teftit ettik. Bunların çoğunun ÇET halka açıklanma toplantılarına, yumurtalığın köylerine giderek e, katıldık, itirazımızı yönelttik. Bunlardan 7 adetinin, 7 tanesinin ÇET başvuru e, talepleri bakanlık tarafından kabul edildi. Bugün gideceğimiz Antepli Sanko firmasının kuracağı e, e, kömür santrali de bu ÇET E, başvuruları kabul edilmiş firmalar arasındaydı fakat 2014 yılında e, 800 megavatlık e, kömür santrali kurma başvurusu kabul edilen Sanko ne düşündüyse ki tahmin ediyorum ne düşündüklerini e, e, kuruluşa geçmeyip yani inşaata başlamayıp e, 1600, yani 800 çarpı 2 1600 megavata Çıkartma kararı alıyor. Bunun için yeniden çet başvurusunda bulunuyorlar. Bugün saat 2'de Yumurtalık Gelovası köyünde bunun halka açıklamma toplantısına gideceğiz. Her zamanki gibi itirazlarımızı yönelteceğiz. Ne düşünmüş Ne düşünmüş olabilirler? Yani o ne güzel karışan yok görüşen yok hükümet teşvik veriyor dünyanın bir ucundan kömürü en ucuz kömürü alıp getirmek kolay burada onu yakacaksın enerji elde edeceksin ve serbest piyasa fiyatlarından satacaksın santrallerin ömrü işletme ömrü çet raporlarında yazıyor kimi 30 yıl kimi 40 yıl olduğunu söylüyor bizim Hesaplarımıza göre, kendi yaptığımız hesaplara göre bunu yapmak da zor bir şey değil. Bugün serbest piyasada elektriğin kilowatt saatinin kaç kuruşa satıldığını biliyoruz. işte kurulacağını söyledikleri santralin üretim gücünü biliyoruz. Bizim hesaplarımıza göre 3 senenin sonunda bütün yatırım maliyetlerini çıkarıyor. Mesela bugün gideceğimiz... 1600 megavatlık santralin kurulum maliyeti 1 milyar 240 milyon ABD doları. TL'ye bugünkü kurdan çevirdiğimizde 3,5 milyar TL çıkıyor. Bizim hesaplarımıza göre 3 sene sonunda bu yatırım maliyeti çıkarılıyor ve sonraki 30 yıl sadece şirket karı kar etmiş oluyor. E, tabii bu tatlı bir iş. Hangi iş kolunda böyle e, yatırımını 3 senede çıkarıp da ondan sonra 30 yıl boyunca e, kar ederek çalışılabilir? E, tozu dumanı ortaya e, lara saçılmış, e, atmosferik şartlarla e, bacadan çıkan gazlar asite dönüşmüş, oralara yağmış, tarım ürünleri azalmış, e, kanser oranları artmış firmanın umurunda mı? Şirket demek... Kendi karını düşünerek e, kar etmek için kurulan kuruluş demek. Evet. E, şimdi biraz sözü uzattım. E, mesela, belki mesela. E, Sorularınızla e, devam edebiliriz. Şimdilik e, susayım. E, çok söylenecek şey var. Evet. Yaşar Bey ben şeyi merak ediyorum. Bu dosyada ben, siz de görmüşsünüzdür muhtemelen. E, nelerden bahsedilmiyor? Yani ne kadar kömür yakılacak var mı? Nelerden güzel bir soru sordunuz. E, i̇lk Bundan birkaç sene evvel katılmaya başladım çünkü su gözü kurulduktan sonra bir müddet başvuru olmadı. Yani 10 sene içinde bir başvuru olmadı. 2013 2014'ten sonra başvurular pıtrak gibi artmaya başladı. O yıllardan itibaren kimi 170 sayfa kimi 150 sayfa bugün gideceğimiz 75 sayfa chat raporlarını okuya okuya artık nasıl yazılıyor? hangi firmalar hazırlamış? Ankara'da 5 çet firması var. Hepsi onlara mesela onlardan en meşhuru Dokay diye bir firma yasa gereği çevre mühendisi, maden mühendisi, jeoloji mühendisi çalıştırmak zorunda. Hepsinin çet raporlarının sonunda imzalarını görüyorum. Biliyor musunuz? İlk zamanlar katıldığım çet halka katılım toplantısında çet firmaları O santralin saatte ne kadar kömür yakacağını, e, ne kadar gaz çıkacağını, bunun ne kadarının filtreler tarafından tutulacağını açıkça söylüyorlardı. Halbuki şimdi yeni bir uygulamayla karşı karşıyayız. Mesela bugün gideceğimiz chat raporunda bu diyor başvuru dosyasıdır diyor. Ee, biz gelen itirazlara göre eksikliklerimizi tamamlayacağız Nihai chat raporunu bakanlığa sunacağız peki o nihai chat raporunu halka açıklayacak mısınız hayır öyle bir uygulama yok bakanlık diyecek ki e, ben sayfalarını takip ediyorum oradan biliyorum e, filan firmanın filan yerde kurulacağı kuruluş için nihai chat raporu hazırlanıp verilmiştir eğer ilgilenen varsa 10 iş günü içerisinde il müdürlüğümüze başvurup E, İtirazlarını yapabilirler. Hangi köylü arkadaş kalkıp köyünden gidecek de o 10 iş günü içinde. Yani çet raporu bu şekilde halktan kaçırılmış oluyor. Mesela bugün gideceğimiz çet raporunda hangi eksiklikler var? Evet. Kaç ton kömür yakılacağı söylenmiyor. Şimdi bu 1600 megabitlik. Halbuki ben su gözü e, bundan 15 sene evvel su gözü çet e, raporunu e, incelemiştim. O 1210 megabitlik olduğu halde. Saatte 450 ton kömür yakacağını söylüyordu. E bu 1600 olduğuna göre muhtemelen bundan daha fazladır. Mesela bu chat raporunda e, şu gazların yanma sonucunda çıkacağı söyleniyor. NOx e, azotopsit e, gazları. X diyoruz çünkü bu X olarak kalmıyor. Atmosferik şartlarda NO2, NO3 e, oluyor. Evet. E, partikül madde. Sükür dioksit SO2, karbon monoksit, e, hidrojen klorür ve hidrojen florür gazlarının e, oluşacağını söylüyor bu başvuru dosyası. Çet de diyemiyorum. Çet başvuru dosyası adı altında bir oyun oynan, oynanıyor. Peki bu gazların ne kadar filtreler tarafından tutulacakmış? Hiçbir bilgi yok. E, %100 e, filtre eden filtre sistemi dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Evet. Su gözü Alman Zimes firmasından yapılmış en modern diye takdim edilir. Hatta mesela başka yerde, Sinop Gelze de filan kömür santrali kurmak isteyenler köylüleri alıp ikna etmek için, bakın ne kadar temiz demek için su gözüne getiriyorlar bugünlerde. Onlar da bile çet raporunda açıkça diyordu ki biz bu elektrik, e, e, e, e, elektromanyetik e, şeylerle e, filistelerle ve şu kireç taşı uygulamasıyla. %80 oranında bunları izole edeceğiz de, e, diyordu. E bu bir gün bir saat bir ay bir yıl değil ki 30-40 yıl çalışacak. O %20 oranındaki o asitler o zararlı gazlar atmosferik şartlarda en e, yakıcı en e, öldürücü gazlara e, dönüşüp e, etrafa e, toprağa hayvana bitkiye insana yağacak. Bunun başka açıklaması yok. Bu mesela bu chat raporunda söylenmiyor. Ama şu rakamı e, da e, vermezlik edemiyorlar. Soğutma suyunu denizden alacaklarını e, söylüyorlar. E, bakın e, şu rakama bakın bir saatte 252 bin ton deniz suyu kullanacak soğutma için. Evet. Şimdi deniz suyunu Olduğu gibi soğutma suyunda kullanamazsınız. Ee, onu tuzundan arındırmanız gerek, o deniz suyunda bulunan kabuklulardan ve planktonlardan arındırmanız gerek. Aksi halde boruların çeperlerinde kısa zamanda boruyu kullanılmaz hale getiren yapışmalar olur. Evet. Yani deniz suyu, deniz suyu olmaktan çıkarılacak, soğutma için kullanılacak. Bu ne demek? aldığım deniz suyu ısınacak demek. E peki çek raporunda kaç derece ısınarak derin deşarj yapılacağını e, söylemek gerekmiyor mu? Hayır. cet raporu bunu söylemiyor. Evet. E, bu tekrar derin deşarj yoluyla denize verilecektir. Saatte 250 bin ton su. E, yani denizin bütün ekosistemi değişecek demektir. Deniz suyu insan vücudu gibidir. Yani 37 derece bir derece arttı mı hani hastaladırız. E, eski Ee, haliyle yaşayan e, canlılar artık orada yaşamayacak hem denektir. denizde hem karada ee, galiba Akdeniz ikliminin sıcaklığını düşündüğünüzde o suyu bekletme havuzlarında bekleseniz bile eski ısısına getiremezsiniz evet. zaten bu yüzden sırf su gözü kömür santrali çalıştığı halde şimdilik hal, halen balıkçılar sahilde eskiden olduğu kadar balık yakalayamadıklarını E, balık yakalamak için daha açıklara gitmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler ve mahkeme açtılar. Su gözü e, kömür samsali hakkında. Bey, yani e, e, programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak toparlamak amacıyla da bir soru sormak istiyorum. Ben. Halkın tepkisi evet. nasıl? Bir dakika iki dakika içinde bunu da bize ve dinleyicilerimize aktarabilirseniz. E, Kesinlikle daha uzun zaman olsaydı çok belki bir şey bir sever, var evet. söylenecek. E, mesela bu çet raporunu hazırlayan mühendisler konusunda da bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu, bu, bundan evvel gittiğim e, kömür santrali cet raporunu hazırlayan, onu imzalayan mühendisler deniz suyundan soğutma suyunu temin edeceklerini bu şekilde. Sınırsız, sonsuz bir kaynak elde edeceklerini ifade etmişler. Utanmadan bu cümleyi yazmışlar. Denize sonsuz bir kaynak gözüyle baktıklarını. Bu mühendislik etiğine de yani ne bileyim her türlü ahlakada aykırı bir bakıştır değil mi? Evet, Mühendis değil mi? odalarına e, sicil numaralarını cet raporunun sonundan alarak şikayette bulunduk. Dedik ki bu mühendisler mühendisleri e, etik olmayan bu davranışlarından dolayı Evet, bir şekilde cezalandırın dedik hiçbir sonuç çıkmadı biliyor musunuz? Evet çok karışık ee, ve çok evet. karmaşık bir durumda karşı karşıyayız galiba. Yani teknik detaylar da oldukça fazla ve konuyla alakalı uzman olan insanların da yakından anlayamayacağı derecede Dağıda karmaşıklaşıyor işler. Yaşar Bey. Ne sormuştunuz bana? Bir soru yöneltmek. Son olarak çok kısa tepkisi. bir şekilde halkın tepkisi, örgütlü mücadele nasıl oralarda Yani nasıl yani bir tepki Yani bu konuda bu olumlu insanları? şeyler söyleyemeyeceğim. Hı hı. E, su gözü kömür santrali kurulurken bundan 10-15 sene önce e, yatırım olacak, işsizlik olacak filan diye köylü e, arkadaşları bir türlü bunun zararlı bir yatırım olduğuna ikna edemiyorduk. Ama Geçen zaman içerisinde e, su gözü gibi modern dedikleri e, tesisin bile ne kadar kirletici olduğunun o köyde yaşayanlar, çevre köyde yaşayanlar bizzat tanık oldular, gördüler. Bana anlatıyorlar, arabayı e, akşam bırakın sabah kullanmak için camlarını silmek zorunda Ee, kalıyorsunuz e, dediler evet. ee, balıkçılar zaten e, şikayetçiydiler İlk şikayete balıkçılar başlamışlardı ama bütün bunlara rağmen bir gerzedeki gibi ne bileyim bu yeşil yola karşı bir trabzon halkının gösterdiği bir tepkiyi ne yazık ki yumurtalık köylerinde e, göremiyoruz eskisi gibi değil ama istenen durumda da değil e, toprağını satan şirkete E, tarım ürünleri de para etmiyor biliyorsunuz bugünlerde e, kendini şanslı hissediyor Adana'ya geliyor en düşük yerde birkaç apartman dairesi alıyor ailesi oraya yerleşiyorlar hmm. ya binlerce yıldan beri sen bu köyde yaşıyorsun e, peki tarlasını E, i̇stimlak edilmeyen e, tarlası e, yurttaşlar ne olacak? Evet. E, onlar da bir umutla bekliyorlar böyle. Acaba bir santral kurulur da benim tarlamda e, istimlak edilir de ben de e, bu köydeki hayattan kurtulur muyum e, bekleyişi içinde? Neşer ben? Bey. E, geleneksel köylü davranışı var. E, i̇şte bu devlet, devletle baş edilmez. Devlet bunlara... E, bu yatırım kolaylığını sağladığına göre e, Yapılacak demektir e, Boş yere kendimizi yormayalım evet. e, Anlayışı da evet. evet. Umalım ki insanlar da Bu Adana Çevre Platformu'nun gösterdiği Kadar duyarlılıkla yaklaşabilirler bu konuya Çünkü doğrudan geleceğe etkiliyor ve Kendinden sonraki nesillerin de geleceğini etkiliyorlar Çok teşekkürler Yaşar Bey Aa Bakın Çet raporunda eksik olan hususlardan biri de şu. Evet Yaşar Bey toplam ama etki. çok kısa çok kısalalım bunu. Çok kısalalım kısa, çünkü evet. vaktimizin başlığı. etki, etki. Evet. yani 13 kömür santralinin e, bir kilometre arayla aynı yerde bu kadar sıralanmasının bir toplam etkisi olmalı değil mi? Bunu Sağlık Bakanlığı dert etmeli. Çetre evet. Bakanlığı dert etmeli. Çet raporu bugün gideceğimiz çet raporunda utanmadan deniliyor ki kümülatif etki. Sonradan hesaplanacaktır. Ne demek sonradan hesaplanacaktır? Ee, yani e, e, itiraf ediyorlar e, orada kendilerinden başka kömür santrallerinin de kurula, kur, kurulacağını ve bunun bir toplam etkisi olacağını, bunun bir toplumsal maliyeti olduğunu farkındalar. Evet. Ama e, çok lüzumsuz bir, e, önemsiz bir noktaymış gibi sonradan hesaplanacaktır deyip geçiyorlar. Evet biz de konuyu takip etmeye devam edeceğiz sizinle beraber. Temasta olacağız umarım. Çok teşekkürler Yaşar Bey. Size verdiğiniz şunlara biz teşekkür ederiz. Çok Ol, teşekkür çok ederiz. Sağ olun. sağ olun. Adana Çevre Platformundan Yaşar Gökoğlu ile görüştük. Haftaya tekrar konuşmak üzere. Görüşmek Görüşmeler. üzere. İklim için. Paris servisine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncel. Hazırlayan ve sunanlar Özgecan Kara ve Murat Can Tombil.